Selam Oçka <gülüyor> Günaydın Günaydın mı diyeyim yoksa bunu ne zaman deneyeceksin acaba <gülüyor> Ay <gülüyor> Oy Ah Benimle ne yapıyor nasılmış Of ya ah. Ya şu yolları var ya Böyle hızlı hızlı Büyük bir heyecanla, büyük bir keyifle geldiğim zamanları hatırlıyorum. <gülüyor> ne kadar güzeldi ya, ne kadar bambaşka bir şeydi ya. İşte ya dünkü, dünkü konuşmalarımızda da hani bir bölümünde bunun üzerinde durduk. Ya gerçekten de hayatın renkleri öyle bir çekiliyor ki. ...ahatın renkleri çekiliyor... Duyduğum, ...duyduğumuz sesler... ...bir şey ifade etmiyorlar... ...ne kadar can yakıcı bir, üzücü böyle çok ...ya tabi bunu... ...bizim klasmanımızdaki... ...insanlar olarak söylüyorum, konuşuyorum yani... ...biliyorum bunun böyle olduğunu... Yoksa herhangi bir şey, ne bileyim, belki alelade hissettirebilirdi yani başka bir insana, başka birilerine. Kendim özelinde mesela düşünüyorum, konuşuyorum. Şu an mesela hayatıma dair. Senden ayrı düşünemiyorum, senden. Bağımsız düşünemiyorum. Sensiz hayal kuramıyorum. Hayatıma dair, geleceğime dair bir şeyler düşündüğümde, mesela yapmaya hevesli hissettiğim bir şeyler düşündüğümde... Her zaman sen alıyorsun zaten, motive ediyorsun yani onun üzerinde durmaya çalışıyorum. Deli gibi motive ediyorsun. Şu gerçek mi? Hala da gerçekten istediğim şekilde bir şey yapabildim mi? Henüz yok. Yok yani. O aşamaya gelemedim. Ya bunun müthiş zor bir şey değil. Ama ne bileyim işte. Hazır hissedip hissetmemekle alakası kısırken. Yani sen beni deli gibi hazırladın yani böyle bir şey. Fazlasıyla, fazlasıyla kendimi hissediyorum. Fazlasıyla güçlü hissediyorum. O yüzden Ah. O yüzden bunların hepsini böyle yapmak istiyorum yani. Şimdi biraz kafam dağıldı ya. İşte o azim o dirayet şeyde ortaya çıkıyor yani. Bebeğim. Sevgili Loçkan. Senin varlığında, senin bana gösterdiğin de sevginin ne kadar özel bir şey olduğu. Bunlar zaten hiçbir şekilde hiçbir zaman hiçbir yere gitmiyor. Bilmiyorum ya işte. Biraz böyle kitabın ortasından konuşur gibi oldum ama Canım Roçkan Yanaklarını çok özledim be Bileceksin Şu yanımda oturduğun zamanlar Başını kucağıma koyduğun zamanlar O anki böyle pervasızlığın Fervansızlık demek doğru kelime Bilmiyorum da. Fervansız evet. Böyle umursamadan. Pat diye başını koyman. Ah. Senden bir tane daha yok beloçka. <gülüyor> ya yağıyor çok şiddetli değil ama ufak ufak atıyor burada. Ya biliyor musun? Ya mesela çok sessiz kaldım biliyorum. <gülüyor> Canın sıkılırsa ya da ne bileyim hadi be konuş çocuk. Dersen Haklısın yani Ona bir şey diyemeyeceğim Biraz fazla sessiz kaldım bu ses kaydında Ama yani iş şeye dönse Biliyor musun bu İşte Benim Anı anlattığım, anı paylaştığım işte anılarımız üzerine Konuştuğum, duygularımı paylaştığım işte Düşüncelerimi, her şeyimi paylaştığım bir şeye dönse bu benim her gün her gün bir tane video işte pardon video da güzel olurdu da her gün bir tane ses kaydetmem gerekir. Benim canım uçuyor. Çok kötü ya. ...sana bu şey demen yok mu? Dün söyledin ya... ...işte... ...bak sana kızıyorum dedin... ...diyorum neden... ...ne oldu loçka yani... ...duygularını belli etmiyorsun... ...diyorum ki ben mi Allah aşkına... ...ben mi duygularımı belli etmiyorum... ...öyle değil... ...dedim... ...işte... ...inanmaya dair ya da... o durumla alakalı, o süreçle alakalı hissettiğin şeyleri ya da içinde olduğun durumları paylaşmıyorsun dedim bana. İşte o, o noktada biraz sebebinden bahsettim zaten. Neden öyle olduğunu bir bakıma anlattım. Ama şey yani geldi, insanları ezmiyim de <gülüyor> şey çıkam hani yani öyle bir şey de zaten beni <gülüyor> iyice ve yeterince tanıyorsun ee, yapımı biliyorsun davranışlarımı biliyorsun nasıl biri olduğu mu bum arıyordum ya daha böyleşiarılık düşün beni ya da işte Yumuşacık oluyordum bazen Seni yumuşacık yapıyordum mayıştırıyordun Onların böyle daha daha daha fazlasını düşün yani Biliyorsun zaten bunu da İşte ben oyum Ben oyum doçka Canım sevgilim dedim Allah karesin ya Kafayı yiyeceğim ya Vallahi Nasıl akıl sağlığımı koruyabiliyorum nasıl oluyor ben Bazen tam yakalayamıyorum anlamıyorum neyse işte bu durumlarla alakalı böyle düşüncemi ya da duygularımı niye paylaşmıyorum işte bunları bunu sordum bana. Sen, senin senin bunun ne kadar zaten ki benim de yani ne kadar ikimiz de bunu ciddiye aldığımızı biliyoruz. Ne kadar değerli olduğumuzu biliyoruz. Senin bu da konuyla alakalı bununla alakalı Nasıl hissettiğini de biliyorum, ne hallere girdiğini de daha önce seni o şekilde görmediğim hallere giriyorsun. İlk seferinde de bunu gördüm, hala daha görüyorum. Her zaman da göreceğimi biliyorum yani. Ha, o yüzden... Daçkam. Bahsetmeyi aslında önemsiyorum. Bununla, bununla alakalı bahsetmeyi... Önemsiyorum, bahsetmek istiyorum. Ki sonrasında da gece uyumadan önce kurduğum hayali, hayalimden bahsetmiştim yani. İşte şöyle gidiyorum, böyle gidiyorum, işte şunu yapıyorum, şöyle af diliyorum ikimiz için. Ya bunlar şey değil, loçka. hayat Hayatta gerçekten de böyle ciddiye alınması gereken şeylerden zaten ve hayatta da Hani bazı şeyler var böyle ciddi alman gereken onun haricinde ama <gülüyor> yapıştır gitsin yani <gülüyor> ama işte insanın karşısında öyle insanlar çıkmıyor yani milyonda bir milyarda bir artık adamın ne demek istiyorsak işte böyle insanlar çıkmayınca hayatı ya böyle şey alıyorsun tamamen trollüyorsun yani biraz benim yaptığım gibi. Ya da çoğu zaman yine aynı şekilde, ciddiye alıyorsun yani, daha çok senin yaptığın gibi. Hayat be, Allah kahretsin. Düşünüyorum mesela, oysa ki ne büyük nimet yani. İşte ne bileyim varız, kendimize farkındayız olduğumuz kadar. ...çevremizin farkındayız. Silecekler sanki var ya... ...hani böyle şey yapıyorlar. Günahlarımı silmeye çalışıyorlar. Öyle çabalıyor bak. Sana ses geliyor bilmiyorum da... ...geldiğini varsayarak konuştum. İşte biraz... ...ne bileyim Loçkan. Aslında bahsetmem gerekiyor ama... ...biraz da bahsedemiyorum. Bununla alakalı çok fazla. Hani... ...evet aslında sen bununla alakalı yaptığın sistemin çok yerinde ve doğru. Bazısı ile yerinde yani onunla alakalı yaptığınız sistemin. Çok basit, bana diyorsun ki ne demek Loçka ben bunu ne kadar önemsediğimi biliyorsun, ne kadar değer verdiğimi biliyorsun. O yüzden bahset diyorsun bana bununla alakalı. Evet. Bahsetmem gerekiyor. Öyle işte Loçka bahsedeyim yani hayalimden. Ben bunu hayalini gerçekten kuruyorum bebeğim. Bebeğim. Koca bebeğim benim. Eğer işte ben bu duruma tam bir samimiyetle ki öyle olmazsa başka türlü olmasını istemem zaten. Tam bir samimiyetle çözülmezsem tam bir samimiyetle Hareket etmezsem zaten bir şeyler hep eksik kalır yani. Hani bahsettim ya, hayatta ciddiye alınması gereken en der durumlar vardır. İşte aslında baktığımda ben her ne kadar şu an bu yolda olmasam da böyle bir yola girdim de bunu yeterince ciddiye almam gerektiğini biliyorum. Dört dörtlük olamayacağım biliyorum. Ama samimiyetimi, samimiyetimi son damlasına kadar göstermem gereken bir durum olduğunu biliyorum yani. İşte Sen de öyledin Öyleydin Öylesin Böyle bir durum Kesinlikle Yani şey olması Gereken bu yani Aslında hayatta çok fazla şeyi ciddiye almak gerekmiyor Hayatımız aldığımız Kişileri, kişiyi, hayatımız aldığımız kişiler zaten oluyor da, hayatımız aldığımız en önemli kişi yani. İşte ruhumuzu, kalbimizi besleyecek, fedakarlıklarda bulunabilecek, bulunacak. Gereken her şey varsın, eğlenceli olsun. Gırgır olsun, şamat olsun, şebeklik olsun. Aşk olsun. Hırçınlık olsun. Şehvet, tutku, kan. <gülüyor> of. Bu fenayım ya. Başkan. Şimdi bendesin, ben şimdi bu karnımı doyurmak adına bir yere hızlıca gireceğim, bu kaydı durduracağım. Sonra geldiğimizde devam edecek. Çok tatlısın be. Dilimi çıkartıyorum sana. Loçka, ben geldim. <gülüyor> aaaay oh, pardon böyle aptala bağlıyorum bazen ya ha. neyden bahsetmiştim işte aman işte bu bir... o durumlarla alakalı ...duygularımdan ya da düşüncelerimden, çok fazla bahsetmemenden bahsetmiştik. Bahsetmiştim. Bir şey diyeyim mi, eğer var ya... ...şu sileceğin sesi o kadar çok geliyorsa sana... ...ve senin de kafan şişiyorsa... ...ben var ya bu arabamızı kırarım. Ya da sileceğini değiştireyim, o daha mantıklı olur. <gülüyor> ya var ya, Apeloçka... ...ya düşünüyorum, o kadar fazla şey var ki... ...senle konuştuğum konuşacağım ya en ufak bir konu üzerinde bile en ufak bir konunun bir yan konusu üzerinde bile konuştuğumuzda o kadar çok ekstra şey açılıyor ve üzerine konuşup ne bileyim gülüp eğlenip işte ne bileyim bazen üzülebiliyoruz ya mesela şu şey durumu yani bahsettim ya hiçbir şey ben öyle dememişim Türkiye'ye de Arabam, arabam, arabamız diye dememişsindir, dememişimdir falan dedin ya. Sonradan diyorsun, zaten bir sana dedim, bir de o araba için dedim diyorsun. Onu sahiplendim yani diyorsun. Gerçekten de öyle ama. Senin için de öyle, senin özelinde İşte hayatın yaşanılma biçimine baktığımızda kapattım sileceği, Allah'ın cezası. Hayatın yaşanılma biçimine falan baktığımızda, gerçekten de bu işler biraz böyle oluyor yani. Ben yani normal bir insanın sağlıklı düşünme yapısı olan, sağlıklı hareket edebilen bir insanın o insanda olması gereken yapı karakteri olması gerekiyor yani. Gerçekten de bir şeylere o kadar insan işte bağlanamaması gerekiyor, o kadar kolay bağlanamaması gerekiyor. Bir hayatta çok fazla sıradan şey var. Çok fazla sıradan şey var. Özel şey çok az. Ama hayatın güzel yanı şu ki o o özel şeyle ya da o özel kişiyle, özel durumla neyse artık. Sıradan şeyler paylaşmak o kadar güzel oluyor ki. Ne değerli ya. Sıradanlığı sevmiyoruz. Ama biz yani lojika özellikle, bu özel bir durumdan bahsediyorum, özellikle diyorum yani. insanoğlu olarak demiyorum, da sevmiyoruz ikimiz. Sen de bu kulübe katıldın artık yani. Ama özel bir iş yapacağını herhangi bir sıradan bir şey yani, güzel olabiliyor. tabii O yüzden yani Çok fazla şey Bizi değerli kılıyor Seni değerli kılıyor Beni değerli kılıyor Aa. Böyle en korktuğum şey ne biliyor musun? Tabi Önce ...en başta şey geliyor, akıl sağlığım geliyor yani akıl sağlığıma herhangi bir şekilde kaybetmek ya da çok kötü etkilenmesi. Ki zaten bunun olması için neler yaşıyoruz yani neler yaşadık. Bir diğer en korktuğum şey böbrek ağrısı. Hani <gülüyor> <gülüyor> bu durum buradan buraya nasıl bağlanıyor? Aslında ağrının her türlüsü kötü, her türlü zaten kötü. O no, yoklar güzel. Ağrının her türlüsü kötü. Peşe otobüs turanı var ya yemin ediyorum alacağım bir diye tutacağım ya. Şuna bak. Alacağım götüreceğim yani. O En azından o direğini sökeceğim senin böyle kolunu dayayıp. Ben motordayken bana baktın. Şeyden bahsediyorum. Açıdan bahsediyorum. Sökesim geliyor yani. Neyse. İşte evet arın her türlüsü kötü doğru ama Nedense böbrek ağrısına bir tık daha beni rahatsız ediyor. Ama tabii en korktuğum akıl sağlamın kaybolması. Şimdi şöyle bir kötü bir yanı var. Birincisi şu an kaybedersem seni de kaybedebilirim. yani. Ondan ayrıca korkuyorum. Çünkü artık o aklında sen varsın. Yani Aklımda sen varsın artık. O yüzden bu bunu müthiş bir şekilde artık benim aklıma paha biçilmez bir şekilde değerli kılıyor. Daha bir özlemmem gerekiyor. Aroçka Alright Alright sir we can put it here Aroçka bu akılda da Bu aklımda da yani Şu arabamızı park edelim işte benim akıl, aklımı çok değerli kılıyor yani aşırı değerli kılıyor o yüzden akıl sağlamı normalde normal zamanda akıl sağlamı herhangi bir şekilde kaybolmasından çok korkardım ama şu an sahip olduğum tek şey aklım duygularım en değerli şey her zaman işte böbreklerimin de biraz şeyi var yani. <gülüyor> Geri kalır yanı yok. <gülüyor> Bunu niye söylüyorum? Son birkaç gündür şey hissediyorum böyle. Ya aslında birkaç gündür böyle sürekli devam eden değil. Bir dün bir defa oldu böyle. bayağı böyle bir farklı bir ağrı oldu ve farklı bir şekilde uzun sürdü. Garip geldi yani. yani Normalde işte bir soğuk alırsın falan filan. O zaman böyle bir şey hissedersin hani o oluyor da. Ama böyle bir süre öyle kaldı. Zaten her zaman düşünürüm yani. İnsanın da korktuğumun başına geliyor. Ne oluyorsa Her zaman da böyle şey derdim Aman be şu videoyu kapat... Yani şu ses kaydını böyle kapatmak üzereyken sana niye böbreklerimden bahsediyorum? <gülüyor> Yemin ediyorum o kadar bilmiyorum ki Ama Şey bebeğim Böbreklerimiz değerli Seviyorum Senden çok olmasa da Var bir geçerliliği yani Ah be Baksana. E tamam ne kadar süre kaydettiğimi bilmiyorum. Ya da işte işte o dolulu olanın ne seviyede olduğunu bilmiyorum. Belki heyecanımı o seviyede sana hissettiremiyorum. İşte yüz yüzeyken olduğu gibi hissettiremiyorum. Ama şey yani. Çok korktum be. Camımı tıkladılar. Belki o seviyede öyle hissettiremiyorum. Belki de hissettiriyorum bilmiyorum ama. ...şeyle uçalım. Ya böyle başlayınca... ...seninle uzun uzun konuşuyormuşum gibi hissedebiliyorum yani. Çok güzel. Sen çok güzelsin. O zaman bunu... ...şarkıyla bitiriyorum. Aslında böyle bir şarkı yokmuş. Bu bir reklam müziğiymiş. Ben bunu yıllarca şarkı sandım. Ama nedense çok seviyorum. Sen çok güzelsin, bekte özelsin. Sen iyi ki varsın, hayatan anlamısın. mısın? <gülüyor> Diyorum Loçkan. Fyaa, çok duygusuz oldu. Özür dilerim. Sevgili Loçkan, bebeğim. Kök kuşağının 8. rengini beraber görmek dileğiyle. Seni çok seviyorum hoşçakal bebeğim tamam kendine iyi bak kızım görüşürüz